Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Harçtan Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. 2016 Nisan ayından bu yana Pazartesileri Türkiye saatiyle 16.30'da 95 FM Açık Radyo'da dünyadan ve Türkiye'den görüyoruz. E, Özellikle görsel sanatlar alanında kar amacı gütmeyen projelerden, sergilerden, araştırma programlarından, sanat kitaplarından, bienal müze araştırmalarından haberler getiriyorum. Söyleşiler ya da izlenimler, değerlendirmeler paylaşıyorum. Bugün İzmir'den haberlerle karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta İzmir'e gitme fırsatı buldum. Vesilesi de Mart ayında ziyarete açılacak olan ve ilki düzenlenen İzmir Akdeniz Biyeneli. İzmir Akdeniz Biyeneli 21 Mart 2023'te açılışı planlanan ve 7 Mayıs'a kadar devam etmesi düşünülen uluslararası bir Biyenel. Arkasında bizim Biyenellerden çok alışkın olmadığımız biçimde Büyükşehir Belediyesi var. İzmir Büyükşehir Belediyesi ee, ama e, yine İzmir'in şimdiye kadar pek çok vesileyle gündeme getirme fırsatı bulduğum köklü sanat inisiyatifi, öncesi sanat inisiyatifi artık bir kültür kurumuna dönüşmüş olan K2 ve K2'nin geçmiş yıllarda Port İzmir başlığını taşıyan daha trienal formatında ama bu bienalin öncüsü olarak da sayabileceğimiz Port İzmir'i de kuran onun yöneten Ayşegül Kurtel var. Bunun yanı sıra Geçtiğimiz yıl size bahsetmiştim. Geçtiğimiz yılda İzmir'e İzmir Art adlı organizasyonun lansmanı için gitme meselesi bulmuştum. İzmir Art'ta yine belediyenin kültür dairesi aracılığıyla ortaya konan bir dijital platform İzmir.art diye tıklayarak girebiliyorsunuz. Bir şemsiye yapı tamamen çevrimiçi içi ve dijital bir yapı e, blogdaki yazılarıyla duyurduğu başvurular, başvuru imkanları ve yaptığı açık çağrılarla ortaya koyduğu İzmir gezi rotalarıyla, sanal sergileriyle ama hepsinden önemlisi de İzmir'de özel sektörde, sivil sektörde ve tabii ki yine kamu sektöründen gelen bütün kültür sanat etkinliklerini, farklı disiplinlerdeki projeleri ve İzmir'in kültür sanat haritasını oluşturup iziciyle buluşturan bir yapısı var dolayısıyla takvim de ortaya koyuyor haritalar ve rotalar da ortaya koyuyor İzmir.art'a baktığınız zaman İzmir'de olduğunuz dönemde nerede ne konser var nerede çocuklara yönelik bir kültür programı ya da bir sanat yarışması var hangi sergiler devam ediyor hangi filmler gösterimde hangi konserlere tiyatrolara gidilebilir bununla ilgili bilgilere ulaşmak mümkün dolayısıyla İzmir Art'ta katılımcıları içerisinde bunu da vurgulamak lazım. Başka oluşumlar da var. Örneğin Avrupalı ve Akdenizli Genç Sanatçılar Bienali aynı zamanda İzmir Akdeniz Bienalinin yaratıcı kreatif danışmanları arasından dolayısıyla projenin ortakları. Çünkü İzmir Bienali değil de İzmir Akdeniz. Biyenel olarak konumlandırılan bir biyenelden bahsediyoruz. Yani Akdenizlilik burgusu söz konusu. Artı geçmişte Akdeniz biyenellerinden hatırladığımız gibi bir genç sanatçılara yönelik odak da söz konusu. Ee, ana sergilerdeki sanatçıların özellikle 35 yaş altı olmasına dikkat edilmiş. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelseler de özellikle Akdeniz havzasından gelseler de. Fakat paralel programlarda ya da diğer programlarda illa böyle bir yaş e, sınırı Yaş odağı yok. Bunu birazdan gündeme getireceğim elbette. Ee, İzmir Akdeniz Biyeneli. İzmirlilerin aşina olduğu ama uluslararası e, deneyime sahip bir isim tarafından küratörlüğü yapılıyor. Caroline David. Caroline David'i e, ben Fransa'da Türkiye mevsimi için e, çalıştığım, oradaki sanat projelerini yürüttüğüm zamandan beri tanıyorum. O zaman henüz hani, Türkiye'ye gelmemişti. Lille'de yaşıyordu. Yani Fransa'nın kuzeyindeki bir kentte yaşıyordu. Ve 2006 yılından itibaren burada devam eden Lille-Touamille olarak adlandırılan, yani lille 3000 olarak adlandırılan bir Avrupa Bienalinin sanat direktörlüğünü yürütüyordu. 2010'lu yıllara kadar hatta buradaki Lille-Touamille'de Özel bir İstanbul Traverse sergisi ve Türkiye'den ve İstanbul'dan farklı sergiler ve programlar yapma, performanslar, projeler programlama fırsatı bulmuştuk. O zamandan diyaloğumuz devam ediyordu kendisiyle. Kararın David sonrasında İzmir Fransız Kültür Merkezi'ne direktör olarak atandı ve buraya taşındı. 2015 yılı. İtibariyle e, uzunca bir süre İzmir'de yaşadı ve İzmir'in kültür sanat sahnesinin önemli kurumlarından biri olarak sayabileceğimiz e, İzmir e, Fransız Kültür Merkezi hemen Arkas Sanat Merkezi'nde karşısındadır, Alsancak'tadır. Onun yöneticiliğini üstlendi. Buradaki galeride sergiler de yaptı. E, 2020'de Geri döndüğü Lille kentinde hala biraz önce size bahsettiğim bir nevi Avrupa Bienniali Festivali'ndeki Lille Trois-Mille'nin sanat danışmanı ve sergi külatörlüğünde devam ettirmekte. Ee, İzmir Akdeniz Bienniali'nde ilk külatörlüğünü o yapıyor. Elbette hem İstanbul Belediyesi'nden, örneğin İzmir Art'tan hem biraz önce bahsettiğim e, Avrupa'da ve Akdeniz'de genç sanatçılar Bienniali'nden hem de özellikle K2 külatörlüğünde, Güncel sanat merkezinden ekiplerin yoğun bir desteğiyle İzmirli sanatçılar İzmir Akdeniz Bienniali'nin hem sanatsal seçkilerine hem de özellikle yaratıcı alan çalışmaları adı verilen özel ve eğitime yönelik bölümlerine destek veriyorlar. İzmir'de yaptığım görüşmelerde anladığım kadarıyla lütfen atladığım isimler olursa kusura bakmasınlar çünkü maalesef İzmir Akdeniz Bienniali'nin Basın bülteninde ya da broşüründe bu bilgiye ulaşamadığım için kulak dolgunluğuyla bu isimleri anmak istiyorum. Örneğin Sarp Keskiner zaten İzmir Kültür Platformu'nda da çok yoğun rol alan değerli bir müzik insanı aynı zamanda ve arşiv alanında çok çalışan bir isim sesle ilgili yaratıcı alan çalışmalarını, sesle müzikle ilgili yaratıcı alan çalışmalarını o üstlenmiş durumda ya da Özgür Demirci aynı zamanda video ile uğraşan bir sanatçı olduğu için video ile hareketli görüntüyle ilgili yaratıcı alan çalışmalarında atölyeler yaptığını anlıyorum. Etkinlikler ve eğitimler de olacak. Hatta bunlar hemen Kasım ayında ilk sinyallerini vermeye başladı bile. Ama Biyennel'in Biyenel'e kadar da devam edecekler. Özellikle Bıçakçıhan kullanılacak diye anlıyorum. Dokümenter sergiler yapılacak diye okuyorum. Biyenel mekanları çok kıymetli. Daha önce Port İzmir'den de biliyoruz. Kentin atıl kalmış endüstriyel yapılarını kullanıma kazandırmak, eski tarihi binalarını Sanatla değerlendirmek gibi nosyonları vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuda yeni mekanları, binaları kullanıma kazandırdığını, kentin kültür sanat hayatına sokmaya çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla BNR mekanları ağırlıklı olarak tabii ki Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yerlerden de oluşuyor. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi. Gibi. Örneğin e, ya da tarihi hava, gaza, hava gazı fabrikası gibi zaten kente kazandırılmış yerler var. Bıçakçıhan'ı saydım. Atlas pavyonu, Ayavukla Kilisesi, İzmir Fransız Kültür Merkezi... Pakistan pavyonu, e, Portekiz sinagoku bunlar e, bienal e, alanları içinde kültür parkın içinde gördüğünüz gibi birden fazla pavyon ve bina kullanımda. Dolayısıyla kültür parkında merkezi yerlerden biri haline geldiğini söyleyebiliriz. E, 21 Mart 7 Mayıs 2023 tarihlerinde planlanan... E, İzmir Akdeniz Bienal'inin başlığı aynı suya bakmak. Bu tema etrafında düzenleniyor. 22 farklı Akdeniz ülkesinden 40 kadar 35 yaş altı genç sanatçıya yer veriyor ama aynı zamanda usta sanatçıların da yapıtlarına sergilerde yer vereceklermiş. E, bu sanatçıların %65'inin kadın olduğunu disiplin açısından baktığımız zaman da görsel sanatların farklı e, tekniklerinden geldiklerini söyleyebiliriz. Ülkeleri saydıkları zaman Arnavutluk, Cezayir, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kıbrıs, Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya Lübna, Libya, Malta, Monaco, Karadağ, Fas, Filistin, Slovenya, İspanya, Suriye, Tunus, Türkiye görüyoruz. Yani Akdenizlilik kavramının da ucunu oldukça eslettiklerini, onu da çok sıkı tutmadıklarını burada görmek mümkün. Bakalım Viyana'nın kavramsal çerçevesi bu aynı suya bakmak e, deniz üzerinden birleştiriciliğine Akdeniz'in yönelik bu bakış açısı nasıl hayata geçirilecek? Ama Caroline David'in şair Edip Cansever'den yaptığı bir alıntıyla Akdeniz'e göz kırptığını söylemek mümkün. En azından bu umut verici. Ee, Sonrası Kalır adlı şiirinde işaret ettiği bu uzan bizi suya yeni indirilmiş bir kayık gibi özgür kılacaktır diye yazıyor Caroline David. Ee, belki şimdi sudaki yansımalarımızı görmek için uygun bir zamandır. Belki de suyun berraklığıyla birbirimizin ayrımına varmak önümüzde yeni bir uzam açacaktır demiş. Bakalım göreceğiz. En azından suyun birleştirici gücü aynı suya bakmak kültürel e, çeşitlilik, zenginlik, e, ortaklık, müşterekler dilerim ki bu bienalde kendine konu olarak yer bulur. Evet. Bir soru cevap da yapılmış durumda Karolin David'le Bienal ekseninde oradan küçük bir alıntı yapmak gerekirse belki bu soru cevaptan Nazan Ertan'ın sorularını cevaplandırmış Karolin David. Temayı sordukları zaman mitolojiye de ilham veren Akdeniz günümüzde de sürekli bir değiş tokuş, karşılaşma, çatışma ancak... Elbette bir fırsatlar denizi, farklılıkları, çelişkileri ve ikilemleriyle sürekli bir hareket ve değişim alanıdır olarak tarif ediyor. İzmir'in ise Akdeniz'de özel bir yeri olduğunu sevgili, söylüyor Karlin. E, bu büyüleyici körfez kenti tarih boyunca gözde ticaret merkezi ve farklı insanları bir araya getiren bir medeniyet merkezi olmuştur. Bu nedenle şehrin yeni Biyeneli'nin Maranostrum ve çevresindeki büyük medeniyet ve hareketliliğe bir saygı duruşunda bulunarak aynı suya bakmak temasını ele alması çok doğal diye not düşmüş. Ee, bakalım e, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile K2 Güncel Sanat Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek ilki açılacak 21 Mart. Tarihli bu İzmir Akdeniz Biyeneli etrafındaki yaratıcı alan çalışmaları ve diğer etkinlikler bize neler sunacak? Umarım açılış döneminde açıldıktan sonra da gidip sizlerle bilgi paylaşmak. Hatta oradaki ekiplerle söyleşi yapmak bu kez fırsatı bulurum ama gittiğimde hepsiyle tek tek görüştüm. İzmir'e gitmişken programın ikinci yarısını İzmir'de 2022 sonu itibariyle ziyaret edebileceğiniz Başka sanat mekanları ve sergilere ayırmak istiyorum. Umarım yolunuz düşer ve bunları benim gibi görüp gezme fırsatınız olur. Zira oldukça nitelikli içeriklerle karşılaştım. Ee, İlk ki biraz önce andım Arkas. Özel bir sanat merkezi ve İzmir'in kültür sanat hayatında görsel sanatlar alanında özellikle önemli yer tutuyor. Ee, yakın zamanda e, İzmir'in başka bölgelerinde de küçük küçük sergiler Açtılar elbette e, ama ana mekan her zaman bizim e, bildiğimiz ve yeni müzeler açmayı da planladıklarını biliyorum ama ana mekan benim bugün size bahsedeceğim yer yine de Alsancak'ta hemen Fransa Kültür Merkezi'nin karşısında arka sanat merkezi olarak andığımız alan. Burada L'Air de Paris, Paris, Hav Paris Havası adlı bir e, sergi var. 12 Şubat 2023 tarihine kadar da gezmek mümkün oldukça nitelikli bir sergi. Türkiye çağdaş sanatının bir kırılma, bir dönüm noktası olarak görülebilecek bir döneme bakıyor. Ekolde Paris olarak sanat tarihine geçen, Paris ekolü olarak sanat tarihine geçen, benim de üzerine e, okuma, Fransa'da sanatçılarla görüşme, takip etme fırsatı e, bulduğum, çünkü hala bazı sanatçılar üzerine çok yoğun bir şekilde çalışıldığını, o sanatçıların hala, etkilerinin açtığı yolun devam ettiğini bildiğim bir dönem. Bu sergide küratör neçmi sönmezin konumlandırdığı dönemsellik itibariyle 1945- 1968'e bakıyor. Ekolte Paris'in başlangıç ve bitiş tarihleri ile ilgili başka e, alternatifler de söz konusu olabilir. Ama burada ele alınması itibariyle 1945-1968 en odak noktası. Paris havası, çağdaş Türk sanatı 1945-1968 olarak adlandırmışlar e, sergiyi. Eylül sonundan bu yana devam ediyor. 12 Şubat'a kadar çok yeterli bir sergi. E, Necmi Sönmez küratörlüğünü yapıyor. E, Paris'te yaşayan sadece o dönem Paris Fransa'nın değil, Peki Avrupa'nın hatta dünyanın sanat başkentlerinden biri. Aklınıza gelecek pek çok ismin işleri özel koleksiyonlardan ve farklı müzelerden ödünç alınmış durumda. Leopold Levi gibi öncü sanatçılardan, Fahri Zeyit gibi kadın e, sanatçılara, fotoğraf alanından isimlere, isimlerden daha heykel alanından gelen isimlere, örneğin İlhan Koman'a e, pek çok isme, İsminin işlerine yer veren bir sergi çok ismi iyi bilinen işlerine hakim olduğumuz sanatçılar kadar biraz unutulmaya yüz tutmuş ya da hakkı verilmemiş sanat tarihinde isimlere de alan açması itibariyle değerli. Kadın sanatçılara yer vermesi özellikle benim için değerliydi yani Şükriye Dikmen, Tıraje Dikmen, tabii ki Zeyit. Gibi isimlerin işlerini görmekten özellikle memnuniyet duyduğum Leyla Gamsız, Füreyya Koral gibi isimleri de e, almak lazım. Tabii ki önce isimlerden Hale Asaf'ı anmazsak kesinlikle olmaz. Fotoğraf alanından isimlere de yer vermesini oldukça değerli buldum. Keza İlhan Koman, Kuzgun Acar gibi heykelden e, gelen isimlere de burada üç boyutlu işleriyle yer verilmiş. Ama hepsinden... Önemlisi bence arşiv bölümüydü. Serginin bir katı neredeyse e, o dönemki sergilerin afişleri, sanatçıların not defterleri, eskizleri, etkinlik davetiyeleri ve aynı zamanda sanatçıların bu alanda ortaya koydukları işler, örneğin politik hareketleri afiş tasarlayan sanatçılar, gazetelerin üzerine müdahalede bulunan sanatçılar, e, gazetelerde tasarım yapan, illüstrasyon yapan, sanatçılar var. Yani ekolde parite'deki sanatçılar sadece kendi bireysel sanat pratikleriyle iştigal etmemişler. Onun ötesinde 1968'e kadar uzanan bir dönemden bahsediyoruz. Politikayla, toplumsal meselelerle, göç konusuyla örneğin, işçi hareketleriyle çok yakın olmuşlar ve bu alanda da e, manifestasyon afişi tasarlamaktan e, iş, işçi hareketlerini destekleyecek e, çizimler yapmaya ya da tabii ki birbirlerinin sergilerinin tanıtım broşürlerini davetiyelerine müdahalede bulunmaya yardımcı olmaya kadar pek çok şey yapmışlar. Burada e, İzmir kökenli bir e, arşivci de olan aynı zamanda Ömer Durmaz'ı almamız lazım. Kendisi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik e, bölümünden ama aynı zamanda iyi bir arşivci ve koleksiyoncu olduğunu söyleyelim. Onun da arşivlerinden malzemeler alınmış başka arşivlerden de yararlan, yararlanıldığını düşünüyorum elbette ama oldukça nitelikli bir sergi sadece bir sanat sergisi değil aynı zamanda bir toplumsal tarih ve dönem sergisi olarak da bakmanın kıymetli olduğunu görerek Paris Havası, Lerdo Paris sergisini Arkas Sanat Merkezi'nde almış olalım. Benim zaten İzmir'e gittiğim zaman belki herkes için o kadar enteresan olmayabilir. Ama mutlaka gittiğim yerlerden biri Arkas Sanat Merkezi her zaman. Ve hemen karşısındaki İzmir Fransız Kültür Merkezi şüphesiz. Ee, burada da bir e, sergi var. Burada da Petek ailesinden. Ben Gaye Petek'i tanıyorum. Ee, Gaye Petek... E, Paris'te çok uzun yıllardır yaşayan çeşitli devlet kurumlarında ve komisyonlarında çalıştıktan sonra özellikle göçmen topluluklarının uyum süreçleriyle ilgili e, çalışan, Fransa'da Türkiye kökenli göçmenler üzerine hem dernekler aracılığıyla edebiyattan görsel sanatlara kadar pek çok alanda çalışan bir isim. E, yolum 10'la e, Paris'in... E, Göçmenlik Tarihi Müzesi, Müze de l'Istoire de l'Immigration'da Yalter'in de işlerine yer veren Fransa'da Türkiye mevsimi sırasında 2010 yılında öncülüğünü ve küratörlüğünü üstlendiği sergi vesilesiyle yakın çalışmamız sırasında olmuştu. Ama bunun yanı sıra dediğim gibi edebiyat, toplumsal çalışmalarında çok değerli bir isim. Ee, aynı aileden bir başka iz, ismin yine sanatçılara da yer veren bir arşivi, fotoğraf arşivi İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde sergileniyor. Onu anmamız lazım. Fahri Petek, babası 1922-2010 yılları arasında yaşamış bir isim. Ve işte onun gözünden, onun fotoğraflarıyla Ecole de Paris, yani Paris okuluna bu kez fotoğraflar aracılığıyla bakılan bir sergi söz konusu. O da 12 Şubat'a kadar devam ediyor. 1945-1968 döneminde çektiği fotoğraflarla. Çok yakın arkadaşlık da yaptığı, ortak projeler de yürüttüğü isimlerin e, fotoğraflarını e, çekiyor Paris'e yerleştiği andan itibaren. Abidin Dinom, Mubin Orhon, Hakkı Anlı, sonrasında hatta sadece görsel sanatlar alanında değil İdil Bred gibi isimler. Zekeriya, Sertel Kayra gibi e, pek çok e, kreatif alandan gelen isimlere dair çektiği siyah-beyaz fotoğraflar var. Aynı zamanda bu yine biraz önce... Bahsettim Gaye Petek'e konuyu döndürecek olursak Fransa'daki göç tarihi Türkiye'den göç tarihinin de dokümantasyonu niteliğinde aynı zamanda. Dolayısıyla bu açıdan da e, bakmak lazım. E, Fahri Petek 1922 İstanbul doğumlu 1949 itibariyle Paris'e yerleşip orada çalışmaya başlamış bir isim ve sürgün fotoğrafçısı olarak e, yer yer tanımlanan da bir isim aynı zamanda. Dolayısıyla bu iki sergiyi birbiriyle ilişkisel olarak görmek şüphesiz mümkün. İki bir tane daha, birkaç projeden daha size bahsetmek istiyorum. İlk ki İzmir Hayda gerçekleşen konser ve yani kentler arası sanat değişimi misafirlik programı burada İzmir Hayda sergilendi. İzmir Teos Kültür Sanat Derneği aracılığıyla ortaya çıkan Bursa Çanakkale ve İzmir'de gerçekleşen bir proje. Halihazırda bu projeyi Bursa'da görmek de mümkün. Keza Hayda ben kapandığı andan itibaren gördüm ama akabinde şu anda Bursa'da Nilüfer Belediyesi'ne bağlı merkezlerde izlemek mümkün olduğunu söyleyelim. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal Mesela İşler Müdürlüğü Bursa ile işbirliğiyle yapılmış bir proje e, misafirlik projelerine de dayanıyor. Çanakkale'de, Bursa'da ve İzmir civarında gerçekleştirilmiş. Bir diğer proje Monitor İzmir'in geçtiğimiz dönemlerde de bahsi ne etme fırsatı bulduğum bir inisiyatif. Özellikle adından da anlaşılacağı gibi hareketli görüntüye, video sanatına, sanatçı filmlerine odaklanıyor. Büyüdüğümüz Ev (parantez içinde). İyi geride bırakmak yani büyüdüğümüz evi geride bırakmak. Deniz Gül, Gözde Mimiko Türkan, Monika Papi, Volkan Aslan ve Tolga Balcı gibi İzmir'den ya da farklı yerlerden sanatçılara onların hareketli görüntü ve ses odaklı işlerine yer veren bir e, sergi. Bornova'da düzenleniyor. Oradaki Marinetti Köşkü'nde e, 17 Aralık'a kadar gezmek mümkün Sanan Derneği Saha Derneği'nin desteği Bayet Tav'ın ev sahipliği ve Fixatif'in kurulum desteğiyle hayata geçmiş bir sergi Nursaç Sargun'un küratöryel çerçevesini oluşturdu. Ve nihayet size yepyeni bir mekandan da bahsetmek istiyorum. İzmir'deki yeni yerinden daha doğrusu bahsetmek istiyorum. Komantarizm ee, tipik olmayan bir kendin yap yani do it yourself İnisiyatif olarak tanımlıyorlar kendilerini İzmir'de karşı bu kez size Alsancak'tan bolca projeden bahsettim bir önce Bornova'da monitörün sergisinden bahsettim şimdi ise karşı yakaya geçiyoruz yani 35 buçuk tamamen sanatçı kitaplarına ve kitaplara aynı zamanda tasarım grafik müzik ve hatta mimarlık ve moda'ya alan açabilen bir yer ama özellikle yerel ve uluslararası basımda ulaşan ve sanatçılara alan açmaya çalışan bir dükkan ve proje mekanı burası. Yakın zamanda burada akademisyen sanatçı küratör Borga Kantürk'ün Kısa Mesafeler e, Kitaplığı projesi izleyiciyle buluştu. Üçlü bir kitap ve aynı zamanda bir enstelasyon. E, burada yayınlar, sanatçı kitapları, limitli sayıda yani sınırlı sayıda üretilmiş edisyonlar, yer alıyor hem incelemek hem satın almak hem de bunların üzerine atölye çalışmaları örneğin kitap ciddi atölyesi gibi atölye çalışmaları, buluşmalar, festivaller, sergiler, konuşmalar yapmak mümkün ve karşı yakada bir mahalle arasındaki dükkanda oradaki gençlere, çocuklara, belki koleksiyon yapmaya meraklılara, sanatçı kitapları, vinil grafik tasarım e, gibi şeyler biriktirenlere, takas yapmak isteyenlere açık bir mekan satış var. Ama genelde zaten ortaya çıkan e, kar satıştan yine yeni projelere ya da mekanın sürdürülebilirliğine aktarılıyor. Dolayısıyla komentariv.com adresinden ya da Instagram'dan bilgi bununla ilgili bulabilirsiniz diyelim. iletişime geçmek de bu açıdan e, mümkün. E, Yeni mekanında, karşı yakada ee, ve de şimdiden gidip gördüğümde anladım ki Türkiye'deki özellikle sanatçı kitapları alanında son dönemlerde yapılan ne varsa sanatçılar aracılığıyla buraya ulaşabilir durumda. Ee, dolayısıyla siz de sanatçı kitaplarınızı buraya ulaştırmak, kendi hazırladığınız kitapları, dağıtma, İzmir'de de görünürlük ve dağıtma Hazır etmek istiyorsanız bağlantıya geçebileceğiniz bir oluşum komentarim. Dolayısıyla İzmir'e gittiğimizde sadece İzmir Akdeniz Biyeneli ya da İzmir Art ölçeğinde e, belediyelerin el attığı değil, aynı zamanda konser e, komentarizm uluslararası bir proje niteliğinde, kentler arası bir proje niteliğindeki konserve projesi gibi Culture Civic tarafından destekleniyor. Monitör gibi bağımsız sanat inisiyatiflerine ya da komantarizm gibi tamamen e, kendi girişimiyle oluşturmuş, kendi kendini döndüren gayet bir proje odaklı, zinlere yer veren, kitaplara, vinillere at ve edisyonlara alan açan oluşumlara Bakmak mümkün. Ben programcınız Çelenk bu hafta İzmir'den size sergi ve sanat haberleriyle izlenimlerimi paylaşmaya çalıştım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.